Euzu billahi minashaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruh. Ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve seyyiati amalina Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hadiyale. Ve eşhedü en la ilaha illallah la şerike ve eşhedü en Muhammedan abduhu ve resuluh. Emabat ba'd feinna estağl hadisi kitabullah ve hayral hadi hudi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ, ve kulle muhtesetin bid'â, ve kulle bid'atin zalâle, ve kulle zalâletin finnâr. İmam Berbihar Rahimullah'ın Şerh-i kitabında 135. maddede kalmıştık. Bir kimsenin rivayetlere dil uzattığını ya da rivayetleri reddettiğini, rivayetlerden başkasını istediğini iştirsen, onun Müslümanlığını itamet et ve onun Heva sahibi bir bidatçı olduğundan şüphe etme. Evet, burada tabii söz konusu edilen sahih rivayetler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan ve ashabından yapılan rivayetleri reddeden, bunları aklıyla reddeden, hevasıyla reddeden bir kimseyi iştirsen, onun Müslümanlığı konusunda itham et. Yani onun nifakından şüphelen diyor müellif. Ve böyle bir kimse, rivayetlerden başkasını isteyen böyle bir kimse, yani kıyasları, reyleri, görüşleri, hevaları, böyle bir şeyleri arzu eden, rivayetlere karşı böyle bir şeyi tercih eden kimsenin bidatçı bir heva ehli olduğundan şüphe etmediyor müellif. 136. ki Yöneticinin zulmü Allah Azze ve Celle'nin, Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in diliyle farz kıldığı farzlardan birini eksiltmez. Onun zalimliği kendisinedir. Onunla birlikte yerine getirdiğin ibadetlerin ve iyiliklerin tamamdır inşallah. Cemaat namazı ve cuma namazını onlarla kılmak ve onlarla birlikte cihad etmek gibi bütün taat gerektiren işlerde onlara katıl. Sana niyet ettiğin şey vardır. İbn-i Teymi Erayimullah Mecmul Feteva'da şöyle demiştir. Yöneticilere karşı sırf işledikleri günah sebebiyle savaşılmaz fısk türlerinden zina ve başkaları gibi bazı günahlar için öldürmeye güç yetse dahi yani e, burada mesela zina e, recmi gerektirir. Veya bunun gibi ölüm cezasını gerektiren günahlardan öldürmeye güç yetse dahi öldürmenin caiz olduğu her şeyden dolayı bunu işleyen yöneticilere karşı savaşmak caiz olmaz. Yani yönetici diyelim zina etti veya ölümünü gerektiren, mesela kısası gerektiren e, haksız bir öldürme de, cinayette bulundu. İşte o kanı helal oldu diyerek e, onlara karşı ayaklanmak gerekmez. E, çünkü onlarla savaşmanın meydana getireceği kötülükler yöneticinin işlediği büyük günahlardan daha tehlikelidir. Mecmul Feteva'nın 22. cildinde ve 4. cildinde böyle söylüyor. İmni de. E, evet. Evet yöneticinin zulmü Allah'ın farzlarından, Nebi Aleyhissalatu vesselam beyan ettiği, açıkladığı dinden herhangi bir şeyi eksiltmez. Onun zulmü kendisinedir derken müellif. Yani e, tabi tabii burada yöneticiler kısım kısım. Mesela bazıları e, mesela dindar sayılıp onun koyduğu hükümler dine atfedilirse yani o mesela geçtiğimiz hafta bundan bahsettik kısmen. E, yönetici bir şey serbest bıraktı diye haram olan bir şey serbest bıraktı diye helal itikad etmek ancak e, küçük, zındık bir azınlığın işidir. Genel olarak ümmete e, bunun bir etkisi olmaz. Bunun e, günah olduğunu, bunların haram olduğunu herkes bilir zaten. E, bu dini değiştirmez. E, dindar olan, dindar gözüken bidat ehli ile e, fıskı, aleni, açık olan Yöneticileri burada ayırmak lazım. Burada müellifin kastettiği aleni fısk, herkesin tarafından fısk olarak bilinen e, zulüm olan günahlar. Böyle şeyler işlese yönetici, yani zina etse, hırsızlık yapsa, yani e, ümmetin malını derdese, çalsa, zimmetine para geçirse veya işte haksız adam öldürmeler, hapsetmeler, bunun gibi zulümleri suç işlediği suçlar söz konusu olsa, bu insanların dinini etkilemez. Onun zulmü kendisinedir. Ama insanların itikadını etkileyen, mesela Cehmilerin zamanında olduğu gibi, e, bidat ehlinin hakimiyeti söz konusu olursa, insanların itikadlarını bozucu işler yaparlarsa, halk nezdinde bu kimseler dindar olarak bilindiklerinde, insanların akide ve amellerini bozması söz konusu olur. Bu sebeple bidat ehli olan yöneticiler, fasık olan, zalim olan yöneticilerden daha tehlikelidir. Yani onların, insanların dinini ifsad etme bakımından etkisi daha fazladır. Bununla birlikte bunlara karşı ayaklanma konusunda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mesela pek çok hadislerinde işaret etmiştir. Kendisinden sonra zalim yöneticilerin geleceğine. Mesela bir hadiste Ebu Umami radıyallahu Ebu Mihcen Radyalant'ten, Ebu Derdar Radyalant'ten, Cabir Bin Semure ve Enes Radyalant'ten gelen tariflerde, ümmetim hakkında e, ahir zamanda üç şeyden korkarım diyor. Bunlardan birisi yıldızların tasdik edilip ikincisi kaderin yalanlanması, üçüncüsü de yöneticilerin zulmüdür diyor. Yani yöneticilerin zulmüne dair pek çok haberler vermiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. E, fakat bunlara karşı ayaklanmayı günümüzde bazı fırkaların en öncelikli farz saydığı gibi böyle bir şeye yönlendirme yapmamış. Bilakis Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onların zulmüne sabretmeyi emretmiştir. Onlarla birlikte yerine getirdiğin ibadetler ve iyiliklerin tamamdır. Cuma, cemaat namazı gibi veya cihat gibi ibadetler, itaat olan işlerde onlara uymakta bir beis yok. Sana ah. niyet ettiğin şey vardır diyor müellif. Ama onların bidat olan, fısk olan, zulüm olan işlerinde uyulmaz onlara. 137. Yöneticiye beddua eden birini görürsen bil ki o bir heva sahibidir. Yöneticinin düzelmesi için dua eden bir adam görürsen bil ki o inşallah bir sünne ehlidir. Hudal bin İyad Rahimullah dedi ki eğer kabul olunacak bir dua mı olsaydı onu yöneticiden başkası için etmezdim. Yani yöneticinin ıslah olmasını... Dilemek Allah Azze ve Celle'den yönetici ıslah etmesini dilemek sünnet elinin, e, alametidir. Onlara beddo etmek, lanet etmek ise daha de elinin bir alameti olmuştur. Ahmet bin Kamil bize haber verdi, dedi ki, Hüseyin bin Muhammed taberi bize tahsis edip, dedi ki, Merduye es bize tahsis edip, dedi ki, Huday-ı şöyle derken işittim, kabul olunacak bir duam olsaydı onu yalnız yönetici için ederdim. Ona denildi ki, ey Ebu Ali bunu bize açıkla. Fudail el dedi ki: "Eğer kendim için dua etsem faydası benden başkasına ulaşmayacak. Eğer yöneticinin ıslahı için dua edersem düzelir ve onun düzelmesiyle insanlar ve ülkeler de düzelir." Bunu Ebu Nuaym Hilyetü'l-Evliya'da, Hallal es-Sunne'de sahih bir isnatla rivayet etmişlerdir. Bizler yöneticilerin ıslah olmaları için dua etmekle emrolunduk. Zulm meseleleri ve haksızlık etseler de onlara beddua etmekle emrolunmadık. Zulümleri ve haksızlıkları kendi aleyhlerinedir. Islah olmaları ise hem kendi lehlerine hem de Müslümanların lehinedir. 138. Müminlerin annelerinden hiçbiri hakkında hayırdan başka bir söz söyleme. 139. Yönetici veya başkasıyla birlikte farz namazlarını cemaat ile kılmaya devam eden birini gördüğünde bil ki inşallah o bir sünnet ehlidir.'' Bir kimsenin yöneticiyle beraber de olsa farz namazlarını cemaatle kılmayı hafife aldığını görürsen bil ki o bir heva sahibidir. Evet, Müslümanların halifesi daha önce de açıkladığımız gibi cemaati temsil eden kimsedir. Müslümanların halifesi olduğu zaman Hüzeyfe er Radiyalan Hazreti'nde geldiği gibi şayet Müslümanların halifesi varsa halifesinden ve Müslümanların cemaatinden ayrılma diye bildiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hüzeyfe er Radiyalan diyor ki eğer onun halifesi, Müslümanların imamı ve cemaati yoksa ne yapayım? O takdirde bütün fırkalardan uzaklaş buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatı'sa. Müellifin de burada bahsettiği işte Müslümanların imamının olduğu, Müslümanların cemaatini temsil eden bir imamının olduğu durumda cemaatle namazı terk etmenin e, bidadelinin bir alameti olduğu ifade ediliyor. 140. Helal, onun helal olduğuna şahidi edip yemin ettiğin şeydir. Haram da böyledir. Kalbinde rahatsızla sebep olan şey ise şüphedir. Yani helal olan bir şeyde şüphe olmaz. Yani haramda da aynı şekilde. Ee, yani hakkında delillerin e, helal olduğunu, haram olduğunu gösterdiği şey haramdır. Bunun dışında delillerin e, haram olduğunu belirtmediği şeyler ise bunun dışında kalanlar helaldir. E, yani Eşya da asıl ibahadır. E, ta ki bir nas, herhangi bir şeyin haram olduğuna delalet etmediği sürece. Eğer nas haram kılarsa, o nas sebebiyle de Müslüman'ın gönlü rahat olur. Bunun dışında bazı meseleler vardır ki şüpheliler dediğimiz, yani e, şüpheli dediğimiz şeyler e, dinde hükmü bilinmeyen şeyler değildir. Yani bazıları böyle zannediyor, hükmü bilinmeyen şey zannediyor şüpheliği. Dinde hükmü bilinmeyen hiçbir şey yoktur. Sadece helalden mi, haramdan mı olduğu bilinmeyen bazı şeyler vardır. Yani onun hükmü aslında dinde sabittir de kişi bilmez helalden mi, haramdan mı olduğunu. Yani nasıl? Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yerde bir hurma görüyor. Bunun diyor zekat malı olmadığını bilsem yerdim diyor. Şimdi hurma helal. Ama bu zekat malından mı yoksa başka bir şey mi? Şüphe var. Bu şüphelinden sakınmak emrediliyor işte. Yani hükmünü sen bilmiyorsundur. Yoksa dinde hükmü böyle muallakta bırakılan bir şey yok. Her şeyin hükmü belli. Genel kaideler var. Az Önceki maddede de söylediğimiz gibi ibadetlerde asıl olan haramlıktır. Yani herhangi bir ibadetin helal olduğunu, meşru olduğunu gösteren bir delil olmadıkça kesinlikle ibadet yapma. Yani onu emreden veya izin veren bir delil görmedikten sonra kesinlikle bir ibadete kalkışma, Allah'a yakınlaşmaya kalkışma yani Allah'a yakınlaşmak haramdır. Ancak Dinde emredilen ve izin verilenler hariç. İbadet dışındaki konularda ise eşya dediğimiz, eşya şeyin çoğulu, şeyler demek. Yani bununla kastedilen ibadet ve dinle alakalı konular dışında kalan şeylerdir. Bunlarda da onun haram olduğunu gösteren bir delil bulunmadıkça asıl olan helal olduğudur. Yani şüpheli bir şey yoktur. Ama sen helalden mi haramdan mı olduğunu Bilmediğin şeylerle karşılaşırsın, yani böyle şüphede kaldığın şeyler olduğunda da sana şüphe veren şeyi terk et. Yani dama yeri ibik elama yeri ibik e, buyuruluyor hadiste. Sana şüphe veren şeyi bırak, sana şüphe vermeyeni av. Vasile bin Esgadan gelen rivayette müftüler sana fetva verse dahi gönlünde böyle gezinip duran, yani kalbini kurcalayan şeyi e, terk et diyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Ee, i̇şte helaller böyle apaçıktır. Haram apaçıktır. Şüpheliler işte e, evinde bir mal görüyorsun. Senin mi başkasın mı bunu bilmiyorsun. Bundan faydalanma e, şüpheli konumdadır. Yani senin olduğunu bilirsen o helal apaçık. Onu sen kullanırsın. Ama tanımadın veya unuttun. Unutmuş da olabilirsin. Senin sana ait olduğunu unuttun. Başkasına ait bir şey de olabilir. Bunu kullanabilir miyim, kullanamaz mıyım? Bak bu şüphedir, bunu terk et. Burada mesela onu kullanmayı terk edersin. Ta ki onun hakkında net. Bu gerçekten bana mı aittir? Bizim evimize mi aittir? Bunu bilene kadar. Veya bir bahçe aldın. Mesela riyaz Salih'in de böyle hikmetli hadisler bölümünde aktarılan bir şey var. Davut Aleyhisselam'ın hükümleri arasında. İşte bir tarla alıyorlar. Tarlayı alınca adam e, sürerken bir şey çıkıyor, küp altın çıkıyor ve götürüyor tarlayı aldığı kişiye bunu iade etmek istiyor. Diyor ki ben senden tarlanın üstüne aldım, içine almadım. Adam da diyor ki hayır diyor ben sana tarlayı öylece verdim. Yani içindekiyle. E, mesela bu, buna bir örnek, sen bir şey aldın ya işte bunun içinde bu var mıydı bu dahil miydi değil miydi bak burada şüpheliden kaçınmaya çalışıyor karşıdaki de bunu bertaraf ediyor O iç, içindekiyle dışındakiyle hepsi ben öylece sattım diyerek bunun gibi şaibeli işleri terk etmek e, dinin selametindendir 141 durumu kapalı olan durumunun kapalılığı ortada olandır rezil ise günahları ortada olandır burada şahıs şahsa geçiyor müellif Durumu kapalı olan, durumunun kapalı ortada olandır. Yani bir adam ki yani şehadet getirmiş, bizim kıbremize yönelmiş zahiren Müslüman. Durumu kapalı ama. Yani onun on durumunun kapalı ortadadır. Rezil olan ise günahları ortada olandır. Yani aleni olarak suçunu aleni olarak işler. 141 Bir kimsenin falan müşebbihedir veya Falan teşbih ile konuşmaktadır. Yani Allah'ı mahluk'a benzetiyor dediğini iştirsen, bunu söyleyenden şüphe et ve bil ki o bir cehmidir. Yani burada müellif sanki bizim zamanımızdaki cehmiler gibi bazılarına göndermede bulunuyor. Çünkü mesela o zamanda da, bu zamanda da öyle, özellikle müellifin zamanında, eğer bir kimse Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını ispat ediyorsa, onu hemen müşebbiyelikle itham etmişler. İşte Allah'ın mahlukuna benzetiyor diyerek. Bu sebeple böyle cahilce yapılan ithamlara göndermede bulunuyorum müellif. Yani müşebbiye derse birisi yani aslında şöyle demesi lazım burada müellifin. Sünnet ehli birisine müşebbiyedir diyen birini görürsen onu terk et o bir cehmi'dir. Böyle demesi gerekirdi. Yani bu kaydı koşması lazımdı. Çünkü kişi gerçekten müşebbiye olabilir. Allah'a malukuna benzeten birisi olabilir. O halde burada şu kaydı koşmak lazım. Sünnet ehlinden birinin, Allah'ın isimle sıfatlarını ispat eden birinin müşebbiye olduğunu söyleyen bir cehmi'dir. Zamanımızda var böyle Ebubekir Sifil gibi, işte Zahid el-Kerseri gibi, işte şeydeki Cübbeli cemaati, Mahmud Efendi cemaati gibi Hüseyin Avni Kansıoğlu gibi veya Habeşiler denilen Ahbaştuğulu böyle kimseler cehmidir. Her ne kadar kendilerine mature değiliz deseler de onlar aslında cehmidirler. Çünkü onlar Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarına inkar etmektedirler. Yani teville kalmıyor. Onlar inkar yolunu tutmuşlardır. Bir kimsenin falan nasibidir dediğini işittiğinde bil ki bunu söyleyen bir rafızidir. Rafiziler Sünnetlerine nasibi suçlamasını yaparlar. Yani bunun kastları Ali radıyallahu anhın hilafetini tanımayan manasında söylerler. Yani Ebü Bekir ve Ömer radıyallahu anhı hilafetmek ilk iki halife olarak kabul ettiği için işte Ali radıyallahu anh hakkını yiyenler manasında nasibi diyor Şiiler Sünnetlerine işte nasibi diye bir suçlama yapan kimse görürsen belki ki onda bir rafızlık vardır. Bir kimsenin bana tevhidden bahset ve tevhide açıkla dediğini işittiğinde bil ki bunu söyleyen harici bir muteziledir. Yani bir kimseyi Müslüman saymak için, onun imanını öğrenmek için işte bana tevhidden bahset diyen birisini görsen o bir muteziledir. Bununla kastları şu mutezilenin yani Allah'ın tevhid edilmesi demek, hani bu ispat edilen sıfatlar var ya, bunları, isimleri, sıfatları, bunları e, bunlar aklımdaki kendi e, mutezilerinin koyduğu esaslara göre iman ediyor mu, etmiyor mu? Yani tevhide kendileri gibi inanıyor mu, inanmıyor mu? E, bu görüşü ararlar. Yani mutezilerinin o beş esasından birisi bu tevhid meselesi. E, Bunun lakasları Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını inkar etmektir. Evet, e, Mu'tezide'nin tevhid anlayışı e, beş esasından biri tevhiddir. Bununla Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını nefret kastederler. Bunu İbn-i Kayyum Es-Selakul Mürsele'de, İbn-i Teymiye, ta'ruzu Akli ve Nakil adli eserinde açıklıyor. Veya falan cebridir ya da icbar koşmak, konuşmaktadır veya adalet hakkında konuşmaktadır diyorsa... Bil ki bunu söyleyen kimse bir kaderidir. Çünkü bu isimler bidat ehli tarafından uydurulmuş isimlerdir. Burada meşhur bir söze gönderme yapıyor. İmam Ebu Hatime Razi Raymullah şöyle demiştir. Bidat ehlinin alameti hadis ehline dil uzatmalarıdır. Bidat ehli hadis ehline dil uzatırlar. Zındıkların alameti sünnet ehlini haşeviyye diye isimlendirmeleridir. Yani işte sünnet ehlini e Böyle abesişlerle uğraşan anlayışı kıt. Yani böyle kendilerinin yaptığı reylerle, e, felsefelerle, kelamla genişlettikleri konuşmalara dalmadıkları için işte belli şeylerde duraklayan. Eee böyle olarak görürler. Bu sebeple haşviye diye isimlendirirler. Bu sözleriyle rivayetleri iptal etmek isterler. Cehmilerin alameti sünne-i belini müşebbihe diye isimlendirmeleridir. Kaderiye'nin alameti hadis ehlini mücbire, yani cebriye diye isimlendirmeleridir. Mürciye'nin alameti sünnet ehlini muhalife ve nuhsaniye diye isimlendirmeleridir. İman artma ve eksilmesini kabul ettikleri için. Ehli sünnete, rafizlerin alameti sünnet ehlini nasibe diye isimlendirmeleridir. Ehli sünnete tek bir isim dışında bu isimlerden hiçbiri gelmez. Bu isimlerin hepsinin de onlarda bir araya gelmesi imkansızdır. Lalkai Es-Sünne de bunu bir isnatla rivayet etmiştir. Ebu Osman Es-Sabuni Rahimullah bu sözü nakleder. E, o biraz daha geniş bir şekilde nakleder. Bazı e, ek şeyler de var. Mesela e, Zahiriye el Sünneti hadis elini Zahiriler diye isimlendirmelerinde yine Bidat Ehlinin alametlerinden olarak zikrediyor orada. Evet. Burada kasıt tabii ki imnazın zahirili değil yani e, onların zahirlik diye suçlamaları kitap ve sünnetin zahirlerinin esas oluşu. Bunun reylerle, tevillerle kıyaslarla e, bundan zahirden saplamayacağı esası el sünnet tarafından kabul edildiği için böyle derler. 143. Abdullah bin Mübarek Rahimullah dedi ki, Kufe halkından rafızilik ile alakalı hiçbir şey alma. Şam halkından kılıç ile alakalı, yani yöneticilere ayaklanma ile alakalı hiçbir şey alma. Basra halkından kader ile alakalı hiçbir şey alma. Horasan halkından irca ile alakalı hiçbir şey alma. Mekke halkından sarf yani para bozdurmalar e, hakkında hiçbir şey alma. Medine halkından ise şarkılar yani müzik hakkında hiçbir şey alma. Bu işlerde onlardan hiçbir şey alma. İmam Ebu e, evet Sarf ile kast edilen altının gümüş karşılığında ve gümüşün altın karşılığında satılmasıdır. Meşru olan? altının altın ile gümüşün gümüşle misli, misli satılmasıdır. burada Mekke halkından bunun cevazına dair bir fetva yakınlaşmış. O yüzden bunlardan bunu sakın alma. İşte Medine halkından bazıları müze cevaz vermiş. Onlardan bunu sakın alma. Basra halkında işte Basra'da kader görüşü yaygınlaşmıştı. Onlardan bunu alma. Her beldede ilgili uyarıyı böyle yapıyor. 144. Bir kimsenin Ebu Hüreyre'yi, Enes bin Malik ve Useyd bin Hudayr radıyallahu anhum) sevdiğini görürsen bil ki bu kişi inşallah bir sünne elidir. Bir kimsenin Eyyub yani Eyyub es yani, İbni Avn, Yunus bin Ubeyd, Abdullah bin İdris el-Evdi, Eşşabi, Malik bin Milvel, Yezid bin Zürey, Muaz bin Muaz, Vehip bin Cerir, Hammad bin Seleme, Hammad bin Zeyd, Malik bin Enes, el-Evzai ve Zaide bin Kudameyi Allah hepsine rahmet etsin. Bunları sevdiğini görürsen bil ki o bir Sünne ehlidir. Bir kimsenin Haccac bin el minhal, Ahmet bin Hambel, Ahmet bin Nasr'ı sevdiğini görürsen onları hayırla anıyor ve onların söylediklerini söylüyorsa bil ki o inşallah bir Sünne ehlidir. 145. Eğer bir kimsenin heva ehlinden biriyle oturduğunu görürsen onu uyar ve ona bu kimseyi bidat ehli olduğunu tanıt. Bunu öğrendikten sonra o adamla oturmaya devam ederse ondan da sakın.'' Büyük ki o kimse de bir heva sahibidir. Ebu Davud Es-Sicistani Rahimullah dedi ki Ebu Abdillah Ahmet bin Hanbel'e şöyle dedim. Sünnet ehlinden bir adamı bidat ehlinden biriyle beraber görüyorum. Onunla konuşmayı terk edeyim mi? Ahmet Rahimullah dedi ki hayır. Ona kendisiyle beraber gördüğün adamın bir bidat ehli olduğunu bildir. Eğer onunla konuşmayı terk ederse onunla konuşabilirsin. Eğer terk etmezse o da bidat ehline katılır i̇bn Mesud Radyalan kişi sırdaşıyla bilinir demiştir. Bunu bu şekilde Ahmet Bin Ambel'den Ebu Yala Tabakat Hanabil'e de Sayıs Nab'da rivayet etmiştir. İbn-i Ada Adab-ı de zikrediyor. Evet. Bir kimseye ilim ehli birisi yani muayyen bir şahıs hakkında. Muayyen bir şahıs derken burada şurasının açıklanması lazım. Mesela ilim ehli bidat ehli fırkaları belirtmiştir. İşte falan grup, falan cemaat, falan fırka. Bunlar bidat değildir diye. O fırkanın mensubu olan herkes o, o, o, ee, muayyen olarak ele alınmaz. O fırkanın mensubu olarak ele alınır. Yani onlarla katılan, onların kalabalığını artıran herkes onların hükmündedir. Muayyenler dediğimiz böyle belli bir grubun mensubu olmayan kimselerdir. Böyle muayyen kişiler hakkında ilim ehli işte bidatçı hükmünü verir. Buna rağmen kişi halen o bidatçı ile konuşmaya, görüşmeye, beraber meclis kurmaya devam ederse o kimse de bidat eline katılır, onunla da görüşülmez. Yani muayenlerde ilim ehlinin muayyen şahsa hüküm vermesi gerekir. Ama grup dediğimiz, bu fırka dediğimiz kimselerin hükmü zaten verilmiştir. O fırkanın kalabalığını artıran bir kimse için yani muayyen bir kimse için işte ilim fetva aramaya gerek yok. O, o grubun mensubu zaten. Yani o bidateli grubun mensubudur. Muayyenler dediğimiz burada e, belli bir e, bidat grubun mensubu olmayan e, kimselerdir. 146 bir kimseye rivayet geldiği zaman onu istemeyip Kur'an'ı istediğini görürsen, yani hadisi bırak bana Kur'an'dan haber ver dediğini görürsen, o kimsenin zındıklık üzerinde olduğundan şüphe etme. Hemen onun yanından kalk ve onu terk et. 147. Bil ki hevanın, bidatların hepsi alçaktır ve hepsi kılıca, yani ümmete karşı silah çekmeye çağırır. Onların arasında en pis ve küfür olanı, Rafıziler, mutezle ve cehmiyedir. Çünkü onlar insanlar tatile yani Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını iptale ve zındıklığa çevirirler. Evet Ebu Kılaber Aminullah şöyle demiştir. Bir bidat çıkaran hiçbir topluk yoktur ki kılıçla ayaklanmayı helal saymasınlar. Yine şöyle demiştir. Muhakkak ki heva ehli sapıklık ehlidir. Onların varacağı yeri ancak cehennem olarak görüyorum. Onları deneyebilirsin. Onlardan bir görüşü veya bir hadisi sahiplenen Hiçbir kimse yoktur ki işinin sonu kılıçla ayaklanmaya varmasın. Muhakkak ki nifakın çeşitleri vardır. Sonra şu ayetleri okudu. İçlerinde Allah'a söz verenler vardır. Tevbe 75. Onlardan bir kısmı da sadakalar konusunda sana saldıran kimselerdir. Tevbe 58. ayet. Evet. Bütün bidat fırkaları harici fırkasıdır derken, burada kastı, hepsinin kendisinden olmayanı, yani kendi akidesinde olmayanı e, tekfir etmesi. Yani bütün fırkalar, bütün bidat fırkaları kendileri gibi inanmayanlar tekfir ederler. Küfür görürler onların akidelerini. Bir tek el i Sünnet hariç. ehl Sünnet e, tekfir etmez fakat onların sapıklıklarını da beyan eder. Yani bunlar içerisinde küfür olanlar işte cehmiye, raf, pızilik, mutezile. Bunların e, küfür Küfre girmesinin sebebi de ya kitaptan ya sünnetten açık, sarih nasları reddetmeleri, inkar etmeleridir. 148. Bil ki bir kimse Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından herhangi birine dil uzatırsa o ancak Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme dil uzatmak istemiştir. Yani sahabeden birine dil uzatan Allah Resulüne dil uzatmak istemiştir. Ve kabrinde ona eziyet etmiştir. 149. Eğer bir kimse de Bidaplerden bir şeyin ortaya çıktığını görürsen ondan sakın. Zira sana gizli kalanlar şüphesiz ki sana zahirde görünenlerden daha fazladır. Evet, burada e, dipnotta Ebu Kılabe'nin sözünü tamamına aktarmamışız. E, TB 61'i de okumuş. Onlardan bir kısmı da Nebi'ye eziyet edenlerdir. Sonra dedi ki, münafıkların sözleri farklı farklı olsa da şüphe ve yalanlama uzununda birleşmişlerdir. Bu heva ehlinin de sözleri farklı olsa da kılıçla ayaklanma, ümmete kılıç çekme olsun birleşmişlerdir. Varacakları yeri ateşten başka bir şey olarak görmüyorum. Bunu darimi sahip isnatla rivayet etmiştir. Evet, Berbehar Rahimullah e, bu eserinde yer almıyor da Ebu Yala Tabakatul Hanabil'e de e, aktarıyor Berbehar'in şöyle dediğini. Bidat sahiplerinin misali, akreplerinin misali gibidir. Başlarını ve gövdelerini toprağa gömerler. Kuyruklarını dışarı çıkarırlar. İmkan buldukları zaman sokarlar. Bidat ehli de böyledir. Onlar insanlar arasında gizlenirler. Tuzak kurduklarında dilediklerine, muratlarına ulaşmış olurlar. Evet, bu sebeple yani bidat ehlinden, bidatini ortaya çıkaran gördüğü zaman bil ki onun içinde sakladığı bidat olan fikirleri, düşünceleri ondan çok daha fazladır. Burada e, tabi ki itikadi bidatleri söz konusu ediyor Melih. Ameli bidatler e, onun biraz altında kalır. Ameli bidatler de esasında kalpteki e, batıl itikatların bir ürünüdür. Yani e, itikat bozuk olduğu için kendisinden bozuk ameller ortaya çıkar. Bu İbn-i Nesud radıyallahu anh'ın Mescid-i Nebevi'den kovduğu kişilerin durumunda görüldüğü gibi. Mesela onlar sadece taşlarla zikrediyorlar, bir şeyler yapıyorlar. İbn-i radıyallahu anh onları uyarıyor, uyarınca diyorlar ki biz hayırdan başka bir şey murad etmedik. Sonra da İbn-i radıyallahu anh diyor ki işte nice hayırı talep eden var ki ona hiç ulaşamazlar. Allah Resulü buyurduydu, yani Kur'an'ı okuyan, fakat okudukları gırtlaklarından aşağı inmeyen bir topluluk olacak. Belki de onlar sizlersiniz diyor ee, ve bu kimseleri e, terk ediyor. Yani onlardan yüz çevirip, çekip gidiyor. Bu kimseler Nehrevan olayında haricilerle beraber onların safında Ali Radyalarına karşı savaşıyorlar. Yani itikatlarında bulunan daha büyük e, problem sebebiyle ameli pürüzler ortaya çıkıyor. Bugün bütün bidat amellerine baktığınız zaman e, eğer yanlışlıkla, cehaletle, hata sebebiyle meydana gelmiyorsa bunu nasıl anlarsın? Kendisine hücceti beyan ettiğinde adam bidatine halen ısrar eder. Yani bu yaptığın şey sünnette aslı yok. sünnete dayanmıyor. Eğer dayanıyorsa buyur, sen yaptığın bu amelin kitap ve sünnetten delilini getir dersin. Bunun delilini getiremez. Ama o pisliğe halen devam eder. Halin devam ediyor. Delil yoksa bu bir bidat. Yani bidatte delil ispat edilmesi istenir yani. Onun bidat olduğuna delil getirmeye gerek yok yani dinde olmayan bir şeyi din namına yapan bir kimse bu yaptığı şeyi ispatlamalı. Onun delili olmalı. Sen buna karşı çıktığında nedir deliliniz? Yani neye dayanıyorsunuz? Nereden çıkardınız bunu? Dediğinde dayanacaklar bir delil yok. Aklı, kelami, felsefi yorumlarla bunu süslerler. Bu neyin göstergesidir? İtikadi bir bidatin göstergesidir. Yoksa bilmeyen adamı, Uyarırsın, ha, ben işte bunun bir delile dayandığını zannediyordum veya sahip bir delile dayandığını zannediyordum. Madem sahip değil, ben bunu terk ederim o halde. Yani Sünne ehli böyle der. Yani Sünne ehli hiç bidate düşmez demiyoruz. Ama Sünne ehli bu minval üzere hareket eder. Bidatlere karşı taassupla hareket etmez. Böyle bir hareket varsa o itkadi daha büyük bir sorunun habercisidir. Evet. 150. maddeyle bitirelim bugün inşallah. Eğer el sünnetten bir kimsenin kötü bir yol tuttuğunu ve mezhebinin, gidişatının kötü olduğunu, fasık bir facir, sapmış bir günahkar olduğunu görürsen ve o sünnet üzere ise, yani el sünnet olduğu halde günahkar ise yani kısacası, onunla arkadaşlık et ve onunla otur. Zira onun günahları sana zarar vermez. Eğer bir kimsenin ibadet hususunda gayretli olduğunu, kendisini ibadetle zühde vermiş olduğunu gördüğünde, o kimse bir heva sahibi ise, yani bidat ehlinden ise, onunla sohbet etme, yanında oturma, sözünü dinleme, yolda onunla beraber yürüme. Zira ben onun seni kendi yoluna çekmeyeceğinden ve kendisiyle beraber seni de helak etmesinden emin olamam. İmam Şah-ı şöyle der, Muhakkak ki kulun Allah Azze ve Celle ile şirk dışındaki bütün günahlarla karşılaşması hevalardan, bidatlerden bir şeyle karşılaşmasından daha iyidir. Beyhaki itikadlar eder. İmam Ahmet Rahimullah şöyle der. Ehli sünnetin büyük günah sahibi olanlarının kabirleri bahçedir. Bidat ehlinin zahitlerinin kabirleri ise kuyudur. Yani cehennem kuyusudur. Sünnet ehlinin fasıkları Allah'ın dostlarıdır. Bidat ehlinin zahitleri ise Allah'ın düşmanlarıdır. Ebu Yala tabakatul Hanabilede rivayet etmiştir. Yani e, sünnet ehli olan birisi zina etse, içki içse, büyük günahları işlese, e, yani fasık olsa, aleni olarak bunları işlese, fasık olsa böyle bir kimse Allah dostudur. E, ama bidat ehlinin, mesela Cübbeli Ahmet gibi birisi alnı secdeden kalkmasa, her gün oruç tutsa böyle bir insan da Allah'ın düşmanıdır. Yani e, duygusal hareket etmemeye bir yönlendirme yapıyor müellif. Yunus bin Ubeyd Rahimullah oğlunu heva sahibi bir adamın yanından çıkarken gördü ve ona şöyle dedi. Ey oğlu nereden geliyorsun? O dedi ki filanın yani kaderilerden olan amcası Amr bin Ubeyd'in yanında. Kendi amcası Yunus bin Ubeyd bu Amr bin Ubeyd'in kardeşi. Yani kardeşinin evinden çıktığını görüyor. Aoun bin Ubeyd'in yanından çıktığını söyleyince eyol, senin çift cinsiyetli muhannes birinin evinden çıktığını görmem benim için filanın evinden çıktığını görmemden daha sevindir. Yani amcanın evinden çıktığını görmemden daha sevindir. Eyol, Allah'ın huzuruna zinakar, hırsız, fasık, hain olarak çıkman benim için onun huzuruna heva ehlinden falanın ve filanın kavli ve itikad üzere çıkmandan daha sevindir. Evet, bunu Ebu Naim, Hilyetül Evliya'da, Hatip tarihinde, İbn-i El-İbani'de, Acurri Eşşeriya'da sahip bir isnatla rivayet etmişlerdir. Görmez misin, Yunus bin Ubed Raymullah, çift cinsiyetli kimsenin oğlunu dininden çıkarmayacağını, bidat sahibinin ise onu kafir edene kadar dininden azdırıp saptıracağını bildiriyor. 151. Özellikle kendi zamandaki insanlara dikkat et, kiminle oturduğuna, kimi dinlediğine, kiminle arkadaşlık ettiğine bak. Zira Allah'ın korudukları dışında insanlar sanki riddet yani irtidat içerisindedirler. 152 Bir kimsenin İbni Ebi duadı, Bişrel Merisi'yi, Sumame'yi, Ebu Hüzeyli, El Futi'yi veya onlara tabi olanlardan birini veya taraftarlarından birini hayırlandığını iştirsen ondan sakın. Çünkü o bidat sahibidir. Çünkü bu kişiler riddet üzerindeler. Yani dinden irtidat etmişlerdir. Onları hayır ile anan kimseyi de terk et. Onlardan birini hayır ile anan da onlardandır. Ahmet bin Ferac bin Ebi Duat, Cehmi'dir. Kur'an'ın mahluk olduğu görüşüne davet ederdi. Hicri 240 yılında gebermiştir. Siyer-i alam Nübelada böyle zikredilir. Bişir bin el Merisi, aslındaki Cehmi'lerin önderidir. Ebu Hanife'nin öğrencisidir bu. İlim ehli onu tekfir etmişlerdir. Hicri 218 yılında gebermiştir. Sümanbe bin Eşras el Basri Kur'an'ın mahluk olduğunu söyleyen Muhtezli önderlerindendir. Muhammed bin Hüzeyle'l Allaf el Basri aslındaki Bidatçı'nın önder ve davetçisidir. Hicri 15 yılında gebermiştir. Hişam bin Amr el Futi hakkında daha önce bahsetmişiz. Kitabınızda bakabilirsiniz. 85 nolu daha sonra mı vermişiz? Herhalde daha sonra gelecek. 85 nolu dipnotta geçmiş. He, 85. maddenin dipnotuna geçmişiz. Evet. E, burada müellif kendi zamandaki bidat ehlinin önderlerini, daha önce sünnet ehlini zikretti, isim isim. Şimdi de bidat ehlinin önderlerini zikrediyor. Bu bidat önderlerini hayırlanan, öven, onları tavsiye eden kimseyi görürsen o da onlardandır diye uyarıyor. 153 İslam'da kişinin itikadını imtihan etmek bidattır. Bugün ise insanlar sünnet ile imtihan edilirler. Çünkü şöyle vurulmuştur. Şüphesiz ki bu ilim dindir. Dininizi kimden aldığınıza dikkat edin. <gülüyor> Bunu i̇bn Adi El Kamil'de ve ondan naklen Sehmi Tarihi Cürcan'da İbn-i Cevzi El Vahiyat'ta ee, Enes Radyalan'ta merfi olarak rivayet etmişlerdir. Fakat İslam'da çok zayıftır. Yani Allah Resulü'nden rivayeti çok zayıftır. İslam'da Huleydet Dalet zayıftır. Bu söz Muhammed bin Sirin Rahim olan söz olarak sayı yolla gelmiştir. Bunu Müslim İbn Adi, Ebu Naim Hile Hatip, El Kifayede Rahim ve Hurmuzi, muhatid Fasıl'da rivayet ederler. Şahitliğini kabul ettiğiniz kimseler dışında hadis kabul etmeyin. Ee, bunu Rahme Hurmuzi Muhattüsü'l-Fasıl'da, İbn-i Adi el Hatip Kifaye'de, İbn-i El-Vahiyat'ta, i̇bn Abbas radyalanmadan merfi olarak rivayet etmişlerdir. İsnadı çok zayıftır. Hatip El-Kifaye'de şöyle der. İsnadında Salih bin Hasan tek kalmış olup ezberinin kötülüğünden dolayı onunla hüccet getirmesinin terk edilmesi hususunda hadis münekkitleri söz birliği etmişlerdir. Nitekim bu hadisi bazen Muhammed bin Kaptan mutlasılı olarak Bazen mürsel olarak, bazen merfu, bazen mefkuf olarak rivayet etmiştir. Elbani, Dayifül Cami'de uydurma olduğunu söylemiştir. Kişinin durumuna bak. Eğer sünnet ehli ise ilmi varsa ve doğru sözlü biliniyorsa ondan hadis yazabilirsin. Aksi takdirde onu terk etmelisin. 154 Eğer hak üzerinde ve senden önceki sünnet elinin yolunda istikamet üzere kalmak istersen kelam ilminden Kelam hesabından, cedelden, tartışmadan, kıyastan ve dinde münazar etmekten uzak dur. Onlardan bir şey kabul etmesen bile onların sözüne kulak vermen kalbe şüphe atar. Bu da kabul etmek olarak yeter ve helak olursun. Hiçbir zındıklık, bidat, heva ve sapıklık yoktur ki kelam, cedel, tartışma ve kıyas sebebiyle çıkmış olmasın. Bunlar bidatin, şüphelerin ve zındıklığın kapılarıdır. 155- Nesin hakkında Allah'tan sakın, sana düşen rivayetlere ve rivayet eline sarılman ve taklit etmendir. Burada müellif ittibayı kastediyor. Yani e, bu asırlarda e, taklit sözüyle ittiba kastedilmekteydi. Yani delilsiz taklit etmek e, her halükarda yasaktır. E, i̇nsan ya müştehittir, yani doğrudan iştahat eder, bunun ilmine sahiptir, iştahat eder, ya mukallittir, taklit eder. Yani iştihad eden birisinin görüşünü taklit eder, delilini değil de. Veyahut da müttebidir. Yani taklit ile iştihadın arasında orta yol, müttebidir. Yani asgarisi müttebi olmaktır. Yani avamın üzerine düşen ittiba ehli olmaktır, ittiba etmektir. Yani kendisi delilere bizati vakf olamaz, vakf olsa bile sahihini, zayıfını bilemez. Ama bu işin ehli olan müştehitlerle danışarak, Allah Azze ve Celle'nin ayetinde buyurduğu gibi, bilmiyorsanız zikri elinden sorun bu ayete ittiba ederek alimlerden delili sorar onların reylerini şahsi kanaatlerini değil şahsi kanaatlerine tabi olursa bu taklittir taklit mukallit olan kişi uyduğu imamın uyduğu alimin sözlerinden hangisi vahiydir hangisi vahiy dışında yorumdur müellifin şeyin o imamın kendi sözdür. Bunlara edemeyen kimsedir mukallit. İttiba ehli ise ilim ehlinden bir şeyi, bir meseleyi öğrendiği zaman hangileri kendisine ait veya başka bir beşere ait, hangileri Allah Azze ve Celle'nin katındandır, Resulünden gelen rivayettir, bunlarının farkında olan ve delile tabi olan veya delile uyanat tabi olan, delile uymayan ise atan kimsedir. İşte taklid ile ittiba arasında böyle bir fark var. Burada müellifin de kastettiği ittibadır. Yani bu alimleri e, taklit etmek diye kastedilen rivayet ehline sarılmak dediğine göre rivayet ehli zaten rivayeti aktarır. Onları taklit etmek demek onların aktardığı rivayetlere ittiba etmektir. Yoksa e, reyleri, kıyasları taklit etmek değil. Onlar zaten yukarıda nefi ediyor. Evet, zira din ancak taklittir, uymaktır. Burada ittiba demek daha doğru. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabını Rıbvanullahi aleyhi mecmain taklit etmendir. Bizden öncekiler bize karışıklık bırakmadılar. Onları taklit et ve rahat et. Rivayetleri ve rivayet elini aşma. 156. Müteşabihlerde dur ve onlara hiçbir şeyi kıyas etme. Yani Kur'an ve hadisinin teşabihlerinden hiçbir şeyi tefsir etme, açıklamaya kalkma. Ve kıyas etme, kıyas yapma. 157. Bidat eline karşı kendi nefsinden bir reddiye vermeye kalkışma. Yani ben onlara cevap vereyim, cevap yetiştireyim, böyle bir şeye kalkışma. Çünkü onlara karşı tüküt etmekle emrolundun. Kendi nefsin için onların konuşmalarına imkan verme. Bilmez misin Muhammed bin Sirin Rahimullah faziletine rağmen bidat elinden hiç kimseye tek bir mesele dahi cevap vermemiş. Onlardan Allah Azze ve Celle'nin kitabından bir ayet dahi dinlememiştir. Bu kendisine sorulduğu zaman şöyle demiştir. Ayeti tahrif edip de kalbime bir şüphe düşürmesinden korkarım. Yani Muhammed bin Sirin yani kendi zamanda tabiinin en büyük alimlerinden birisi. Yani o işte ben bidat ehliyle münazara edeyim, onlara cevap yetiştireyim, onların delillerini bir bir çürüteyim, böyle bir şeye kalkmamış. Yani onlar bir kelime, bir ayet söyleyeceğim, sadece hadis söyleyeceğim dese bile e, tek kelime dahi, tek bir harf dahi, hatta yarım kelime dahi söyleme diyerek reddetmiştir. Evet, bunu darimi e, İbn-i Vatta, El-Bid'ada Acur-i Eşşer ya da lalkayı itikatta İbn-i İbane'de, Sayf-i İsnat'ta rivade ederler İbn-i Sirin'den e, yakın lafızlarla Evet Allah izin verirse 158. madde ile bir sonraki derste devam edeceğiz. Subhaneke Allahumme ve bihandik ve eşe dönle ilahillen tevhidikel şirkelek ve estağfuruke ve töbikel